1686 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, Ramazan'ın ilk gecesinde Müslümanların günahlarının bağışlandığına dair hutbesi, Ramazan yaklaştığında Resulullah akşam namazında hafif bir hutbe okuyarak dedi ki, Ramazan ayı ile karşılaşmak üzeresiniz, dikkat ediniz, kıble ehlinden hiç kimse kalmaz ki Ramazan'ın ilk gecesinde ef olunmasın.